El Fuajı. Tango'nun büyülü kutusu Hazırlayan ve sunan onkaç aydın Bir adnanı evin o, bıskay bir adnanın evin o, bıskay geçiyor o, bıskay o, Agnem bılayan kavim, inanmıyoruz. Та речок же не боло, тусы проходят мимо, но власть любви велика. Она сердце на пианино, оно как море бурдит. дано. Огнём пылает крови вино Как море, sevgili dinleyiciler 94.9 açık radyoya. Hoş geldiniz e, El Foyece programındasınız. E, radyosunda bizi dinleyen, dinleyen sevgili e, dinleyicilerimize buradan selamlarımızı sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün radyoda e, benim için en azından bir ilk Cemal Bey, siz ne dersiniz? Doğru. E, şu anda Instagram'da aynı zamanda da canlı yayındayız. Bizi aynı zamanda isterseniz görüntülü olarak da takip edebilirsiniz. E, Instagram, Hangi safta? Instagram Hı -hı. hesabımız el alt çizgi Foye diye yazılıyor. El Foyece hesabından Instagram'da bizi arzu ederseniz görüntülü olarak da takip edebilirsiniz. Bugün El Foyece'de konuğum sevgili Cemal ünlü hoş geldiniz merhaba, Cemal Bey. Merhaba. Az önce size canlı canlı gramofondan taş plaktan bir Rus tangosu dinleterek başladık. Evet. Peter Leşchenko Vino Lubi evet. tangosunu seslendirdik gramofonda. Aynı zamanda Tabii bir yandan gramofon tabii enteresan bir şey. Bir yandan şarj ediyorsunuz. Siz canlı bir performans... Bazen bayılıyor da e, onu önlemek için bir iki kurgu e, takviye bir hata yapmayalım ya da tatsızlık olmasın diye yaptım. Çalan içinde bir performans yani aynı zamanda. Aa, tabii ee, yani... Üzerinde bir şeyler varsa çıkartıyorsun, <gülüyor> öyle başlıyorsun. <gülüyor> Cem abi tekrar hoş geldiniz. Sizi tabii Açık Radyo dinleyicileri çok yakından tanıyorlar ama belki bir programımızı takip eden ve sizi daha önceden tanımayan e, sevgili evet. dinleyicilerimiz için kısaca sizden bir bahsedelim. Aslen tiyatrocusunuz evet, ve tiyatro evet. yönetmenisiniz bildiğim kadarıyla. O oyuncu, yönetmen, yazar yaptık o branşlarda. <gülüyor> ve e, koleksiyoncu ve araştırmacı yazar olarak biliniyorsunuz evet, tabii. Bir evet. e, ayrı zamanda. Türkiye'nin bilinen en e, geniş koleksiyonuna sahip taş plak koleksiyoncularından Aşağı biri yukarı. desek size herhalde. Evet. Daha evet. büyük koleksiyonlar var benden. Yani. 3 bin benimki o kadar daha fazla 6 7 10 binlerle anılan programda şeyler koleksiyoncular vardır, koleksiyonlar var. var ama siz tabi bir yandan araştırmalarını da yapıp e, kitap da çıkardınız evet. 25 sene mi 30 sene mi oldu radyoda? Radyo ilk kuruluş yılından 25 beri. senedir. Yani tabi. 25 senedir aynı zamanda açık radyoda programlar yapıyor Cemal Bey. Dolayısıyla biz onu konuk ediyoruz ama onun 25 senelik evine biz konuk olmuş da sayılıyoruz aynı zamanda. Ve git zaman gel zaman benim bildiğim fonogram. Gel zaman git zaman değil? Git zaman git gel zaman. zaman. Gel zaman. Evet. Doğru. Yani evet. hata yapmadınız doğru kitabına <gülüyor> doğru. Evet o dikkat çekici o fonograf fonograf, gramofon ve taş plaklarla ilgili kayıt tarihini anlattığınız bir de Türk kayıt tarih ile ilgiliydi. Türk kayıt tarihi özellikle. Evet özellikle tabii taş plaklar. Fonograftan söz ediyoruz ama fonografları tespit etmek, fonografları bir kategorize edip arşivlemek çok kolay değil ama plaklarla gramofon plaklarıyla, taş plaklarla yapmak mümkün bunu. Ve bu da sizin ilgi alanınız, uzmanlık alanınız. Öyle artık. oldu. Yani. Bununla ilgili seminerler, konferanslarda yayınlar devam, yayınlar, devam ediyor. CD, albüm yayınları çok yaptım. 96 yılından beri yaklaşık 40 tane... CD yayınlamış oldum bugüne evet, kadar. Bir, biz bir tango programı olarak özellikle Seyyan Hanım'la ilgili yaptığınız çalışma için size minnettarız. O ne Teşekkür zaman çıkmıştı e, CD olarak? Seyyan Hanım yaptığım, kalan müzikte yaptım. ilk albümdü 96 96'da. yılında. Şimdi de taş plağı. Geçen yılında plağı evet, çevirdiniz onu. Bu yıl Longplay olarak yayınlandı. Seyyan Hanım ve e, Türk tangoları long play olarak artık ulaşılabiliyor sizin sayenizde. E i̇şte kaldıysa. <gülüyor> bin tane basıldı çünkü. E sayılı limitli basıldı. Ha, anladım. İlgilenenler mutlaka ulaşmışlardır. Haberi olmayanları da buradan e, tekrar duyurmuş olalım. Dolayısıyla bugünkü programımızda sevgili dinleyenler, e, Cemal Ünlü e, konuğumuz. Cemal Ünlü ile birlikte elfocede Ece'de tangonun büyülü kutusunu bir başka büyülü kutuyla evet. gramofonla e, aralıyoruz ve e, dünya tangolarına bugün e, yer vermeyi düşündük Cemal Bey'le. O yüzden de bir e, Rus e, tangosu tangosu ile başladık. Başladık. Bunu söz vermiştik. Siz beni davet ettiğiniz önceki evet, programda. Bir önceki programda. E, "Yapalım" diye. E, açık radyoda olunca insan e, çılgınlık yapmadan duramaz. <gülüyor> Yani bu devirde böyle bir e, canlı yayın hele e, evet. kesintisiz. Radyo programını canlı yapmak cesareti yetmedi. Bir de biz şimdi Instagram'dan görüntülü bir canlı yayına da kalkıştık. Ve stüdyoda e, gramofon çalarak. Stüdyoda gramofon çalıyoruz. Bunun için Selahattin'e de ve, ve diğer e, Ömer'e, diğer teknik arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar da seferber oldular. Sağ olsunlar. Peki e, ben sıcağı sıcağına bir e, müzikle yine hazır böyle bu organik sıcacık evet sesi yakalamışken bir müzikle daha devam edelim mi diyeceğim tamam. size şimdi plakları seçmek ve vermek benim e görevim zaman alacak ben gramofonu her seferinde kurmak durumundayım Şimdi... Konuşarak dolduracağız bu boşlukları. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir Rus tangosuyla başladık ama bir tane de Arjantin tangosunu böyle sıcağı sıcağına dinleyelim diyorum ben. Tamam. ben Mibo Aires Kerido, Gardel'in çok ünlü bir tangosudur. Evet. Victor Silvester ve His Ballroom Orkestra ve Salon Orkestrası evet. kayda almış. Bir Avrupa Orkestrası olma ihtimali var galiba. Olabilir. Ee, Victor Silvester benim çok duyduğum, değil. aşina olduğum bir Arjantinli orkestra ismi değil. Şimdi burada bir not olarak şunu söylemek lazım. Ee, Türkiye'ye gelmiş bu plak ve burada e, kopyalanmış Odeon bunu basmış Hı -hı. Türk etiketiyle. Popüler olması, sevilmesi ve e, ticari bakımdan da bunun... Ha, bu iş yapar satarız diye kabul edilmiş olması lazım. Bunları birer taş plak repertuarı ve kaydı olarak düşünüp onları stüdyoya getirdiğimizi unutmadan dinleyiciler algılasınlar ve kabul etsinler. Elimizdeki plaklar ve çoğu da Türkiye'de. Kopyalanarak basılmış demek ki popüler ve sevilen plaklar öyle kabul etmek Anlaşılan, lazım. Anlaşılan tabii. Ee, bir plan yüzünde iki, bir plan bir yüzünde bir parça, diğer yüzünde de evet, bir parça aşağı var. Aşağı 3 3.40'a kadar çıkabilir ama çoğu 3.20, 3.25, 3.10 falan o sürelerde. Yani bu koca plak iki parçadan ibaret. evet. Ama ağırlığıyla, tabii sevgili dinleyenler, yani dokunmak, taş bilakları hissetmek ve burada canlı canlı dinlemek başka bir keyif. Umarım bu sıcaklığı size de yansıtabiliyoruzdur. Şalalım mı? Ya. Mi Boyanesi Aires Kerido'yu dinliyoruz şimdi taş bilaktan. <gülüyor> Geri Dayı canlı yayında Taş Plak'tan dinledik sayenizde Cemal Bey çok teşekkürler. Tabii bu bir hafif müzik anlayışında yorumlanmış. Değil mi? Sazlar Şöyle de anladığım kadarıyla banderionun yerine akordeon var tabi. Evet tabii ee, Avrupa'da Evet bir tipik orkestrada çok rast gelmediğimiz gitar ve flüt de kullanılmış. Biraz evet. daha popüler müzik orkestrası ama stil olarak gerçekten bir tango havası evet, e, evet. gayet var yani... Akordeon da çok ustalıkla kullanılmış. Aranjman da ona göre. O dönemin e, tangolarını birebir e, havasını yansıtıyor. Sizce tahminen e, kayıtlar bu kayıtlar ne, hangi tarihlerde yapılmıştır? Acaba? 40, 30, 30, 30 35-45 arası diyebilirim. 35-45. Evet, evet. Bu tabii taş plak teknolojisiyle de e, paralel bir zamanlama değil mi? Onu geçen programda biraz bahsetmiştik bu ama. Bu iyice bir e, dönemi. Plakların evet, iyice e gelişmiş. Geçen hali. programda bahsetmiştik. Çok kısa yine özetleyelim mi? Hani fonograf e evet. icat olduktan sonra gramofon teknoloji, taş plak. Önce fonograf denilen e balmumu mumu silindirlere çok da elverişli olmayan kaliteli e bir ses değil. E yıpranan, e zaman aşınan bir sistem e ve e kopyalanma durumu. Pek uygun değil. değil yani yapılmış ama 3-5 fonograf bir arada yapılmış. Bu e, düzlem halindeki gramofon plakları e, bir sesin düzleme kaydedilmesi daha elverişli. Bu plakların en önemli tarafı balmumu e, kalıba kaydedildikten sonra onların elektroliz yönü, e, yöntemiyle bakır dönüştürülmesi o bakırdan elde edilen kalıpla da sonsuz sayıda baskı yapılabilmesi, e, gomalak ve kömür tozu karışımı bir malzeme ve sesler de giderek önce e, doğrudan doğruya boru içine e, hiçbir elektronik e, aksam olmadan sistem yardımı olmadan sadece e, diyaframın titreşimi sayesinde elde edilen ses. Sonra 1925'te elektrikli mikrofon ve amfi hı hı. bulunduktan sonra daha kolaylaşmış ve daha da bu her sene giderek iğnesi, pila, plan, hammaddesi geliştirilmiş. Bu en iyi aşaması dönemi, taş plak dönemi. Evet, evet. Yani 1900'lerin başında başlıyor aslında. 1900 baş 10 oradan 1900 4'te 5'te bir yenileşme olmuş sonra 1925'e kadar e, geliyor. 25'te elektrikli mikrofon kaydıyla daha iyi bir e, döneme giriliyor. O da ham maddesi gelişmiş zaman içerisinde ve gayet iyi olmuş. Hı hı. Taş plaktan bir sonraki aşama e, ne geçilen e, o, e, teknoloji. O sıralarda işte 45'lük ve 33'lük plaklar var. Ee, Bunun ham maddesi farklı ama o, taş plak gibi değil tabii. Vinil denir ya işte plastik yani Hı. neticede sonra tape e, mont kayıtları. Ondan sonra Ondan o teknoloji, teknoloji sonra değişiyor bildiğimiz... ama 1940'lar 50'lere e... Hatta 60'lara kadar sürüyor mu taş plan? Türkiye'dekini söyleyeyim. 1965'te son taş bilak kayıtları yapılmış. 1960'dan itibaren hem 45li basılmış, hem şeyi basılmış taş plan basılmış. İkisi beraber bir yumuşak süreç ha, geçiş dönemi, geçiş dönemi, dönemi var. Yani. Evet. Anladım. Ondan sonra zaten artık 48'likler, long play'ler vesairele evet, yani devam o... ediyor. Konumuzun da zaten benim en azından ilgi alanımın dışında. Ondan sonra sizin ilgi alanınızın e, dışına çıkıyor. Siz ben plakta bu, burada kalmaya çalıştım. Ee, i̇yi de yaptım. Yani o başka bir şey. <gülüyor> evet. Peki. Ee, şimdi e, Victor Silvester Orkestrası'ndan dinlemiştik. Mibo Aires Ares Kerida'yı. Bu da bir Avrupa Orkestrası'ydı. Yine 1940'ların. Evet. E, şimdi bir başka Arjantin tangosuyla yine devam edelim e, derim ben. Tamam. Ama Bunu, bunu mu? E, evet. Una Voz dinleyebiliriz. Tamam. E, bu tango Argentino bir e, Julio Blanco e, bestesi. Ama Orkestra de Tango Rio de Oro seslendiriyormuş. Ee, bu da bir Arjantin orkestra değil tabi. Bu da bir tabii. Avrupa e, yorumu. Bir Arjantin evet. tangosunun Avrupa yorumu bu sefer. Ben ee, tabi sadece elimdeki, arşivimdeki plaklardan bunları oluşturabildim. Bir de e, çeşitli örnekler vermek kaygısı ve isteği de var. Öyle bir repertuar oluşmuş oldu. Ne de iyi ettiniz. Bugün zaten dünyanın tangolarının izlerini sürüyoruz aynı zamanda bu büyülü kutu ile. Sevgili dinleyenler e, Açık Radyo'da El Fuege'de Tango'nun büyülü kutusunu Bir başka büyülü kutu Gramofon eşliğinde e, Dünya tangolarının izlerini ...takip etmeye devam ediyoruz... ...Tango'nun büyülü kutusunda... ...bugün bir başka büyülü kutu... ...aynı zamanda konuğumuz oldu... Ee, ...çok... İki, ...iki büyülü kutu nasıl denir... ...birleştiler, <gülüyor> iç içe geçtiler... Evet. Ee, ...şu an, az önce bir... E, ...Arjantin tangosu dinledik... ...Unavoz... ...ama e, şimdi elimizdeki taş plaklar üzerinden tabii konuşuyoruz... E, ...onlar üzerinden dinliyoruz... ...bu arada e, tekrar hatırlatalım... E, şu anda radyo programında canlı yayındayız ama aynı zamanda Instagram'dan da dileyenler bizi El alt çizgi foye hesabından takip ederek Hı. şu anda canlı yayından bizi aynı zamanda izleyebilirler. Oradan da Oradan. sevgilerimizi selamlarımızı yollayalım bizi canlı yayında takip edenlere. Az önce siz açıkladınız elimizdeki taş plaklardan sizin tabi koleksiyonunuzdan tango seçkileri yaparak geldiniz buraya ve de dünyanın tango'sunun bir yerde de izlerini sürüyoruz sadece Arjantin ya da Türk Hı. değil. Dolayısıyla plakların üzerindeki bilgilerle limitli evet. bizim bilgilerimiz. Az önce dinlediğimiz tango tabi Orkestra de Tanguy Rio de Oro diye bir e, başlığı var e, kapağında. Tabi Tanguy yazısı ve orkestranın yazılışı İspanyolca değil. Dolayısıyla acaba İspanyol orkest Arjantin orkestrası değil mi diye bir şüpheye düşürüyor. Ama e, ben eğer yanılmıyorsam, kulağım beni yanıltmıyorsa bandoneon vardı orkestrada. Dolayısıyla bu aslında bir Arjantin orkestrası e, olma ihtimali Anladım. yüksek. Çünkü o dönemlerde e, Arjantin dışında... Hem bu stilde tango çalan hem de bandeneyonla tango icra eden çok fazla ülke olmadığını biliyoruz. Bir önceki zaman. plakta siz bir şey söylediniz. E, hafif müzik orkestrası gibi ama e, tango, stilinde. tango stilinde diye. Ben o zaman aklıma gelen e, ifade etmediğim şeyi şimdi söyleyeyim. Tabii devir olarak sadakat çok önemli. <gülüyor> o sadakat döneminin e, ürünü de o, anlayışı da o. Günümüzdeki kadar insanlar özgür ya da Hı, e, etmeye gündelik etmeye. dille konuşacak olursak o kadar uçuk değiller. Hı. Yani sadakat önemli bir şey. Evet onlarda o stili yansıtmaya çalışıyorlar evet. ama bu az önce dinlediğimiz tango muhtemelen bir Arjantin orkestrasıydı. Lakin e, kayıt bilgilerinden elimizde tabii. bu kadar var. E, şeyi de sormak isterim ben biz şimdi tabi e, Odeon bir e, plak firması tabii. değil mi? Evet. Ee, dışarıda e, merkezi olan burası bir şube e, yani buraya patent verilmiş. E, hem kendi üretiyor hı hı. E, yerli müziklerini hem de dışarıdan gelen e, Yunanca işte bu Şimdi plaklar hafif içeriden, müzik evet. plakları, caz plakları burada kopyalanıyor. Üretiyorlar. Başka e, plak firması neler vardı bizim ülkemizde? Bu üç büyük firma var. Kolumbiya. ...sahibinin sesi Odeon. Üçü de aynı şeyi yapmışlar. Hem özellikle... ...Yunan müziği... E, ...caz... ...özellikle... ...40-41-42 yılında... E, ...Swing dönemine ait... Hı hı. ...caz e, plakları... ...bol miktarda kopya edip... ...basılmış, satılmış... Kolumbia'da yapmış aynı şeyleri. Popüler müzikler zaten Evet, değil. popüler Balo, müzik. Balo salonu müzikleri ama klasik müzikler de var. Ha klasik de müzikler de var. Klasik müzikler çok fazla e, yapılmamış. Bir iki tane vardır örnek e, çok iyi e, büyük klasik eserlerin. Onlar daha fazla İtalyoluyla albümler halinde getirilip satılmış. Yine aynı markalar. Hı hı. Hı hı. E, peki Odeon ve Columbia'da bir yabancı menşeli. Ee, anladığımız kadarıyla. Evet. Sahibi Sahibinin sesi de tabii. Öyle Merkezi mi? Londra'da tabii. Onun His isminin voice. öyle Türkçe olması. Türkçe'ye çevrilmiş çevrilmiş. O ee, bu firmanın özelliği gittiği her ülkede o dille söylenir olması. Hmm. O oh. Ha, o sebepten ötürü ya, anladım. Evet. Peki, e, şimdi tabii vakit hızla geçiyor. Bir yandan Maalesef, da e, gramofon çok... buradayken hani mümkün mertebe şu e, sıcacık sesi duyalım istiyorum. Dünyanın tangosunun izlerini sürmeye devam ediyoruz. Şimdi biraz daha e, yaklaşalım. Kendimize yakın e, ülkelerden yine tangolarıyla kendine evet. özgü karakteristiğe sahip olan... E, Ülkelerden, kültürlerden bir tanesinin tangosuyla devam edelim. Bir Yunan tangosu dinleyeceğiz şimdi. Adelfia Papadaki Apose Mekanas Naklapso. Evet. tangonun ismi. Bu bir Yunan tangosu Yunan anladığım tangosu. kadarıyla. Orijinal Yunan tangosu. Yani şimdiye kadar hep Arjantin tangolarını aslında galiba... Dinledik e, daha evet. ziyade. Bu sefer bir e, Arjantin'deki o tango'nun popüler olmasının etkisiyle tabii özgün tangolar da yazılıyor bizim ülkemizde evet. olduğu gibi bütün ülkelerde. Şimdi bir özgün Yunan tangosu o zaman. Güzeldir deneyelim. Yunan tangoları. Ona iyi bir örnek. <Gülüyor> Oh, don't do se mekanas na klapso dinledik. Adelphia papadaki. Ben size sorayım bakayım. Nasıldı Yunan tango'su? Harika, çok çok keyifliler. Çok neif söylemiyorlar mı? O dönemin söyleme stili muhtemelen. Evet, yani hanımların ee, ıı, şeyleri öyle. Iı, bizdeki kayıtlarda evet. Aynı şekilde. Iı, ama bir hoş bir duyarlı. Iı, bir hoşluğu yok müthiş, çok, Güzel müthiş, çok de tango yapıldı, yapılabileceğini düşünüyorum. Bu evet bu o parabaylar dediğimiz dans edilebilir tango o, sınıfına girer bence. Girer. Çok iyi o, bir tango. Evet ya. evet, evet yani o dönemin o eski dönem tangoları Arjantin'de de zaten benzer ritimde benzer havada o dönemki kadın vokallerin söylemeleri de aslında yine benzer üslupta tabi dil farkı çok tatlı. Tabii. Dil nasıl yansıyor söylemeye değil e, mi? Yunanca güzel e, bir söylenişi kendi müziği olan bir dil tabi evet. uyumuş çok çok ee, şey dikkatimi çekti Benim bir de tabi ee, şimdi bu işte vokal girmesen yani sözler girmesi Yunanca olduğunu anlamasınız biraz daha tereddüte düşersiniz işte yani Yunan evet. tangosu mu değil mi diye evet. ayırt etme edeyyebilirsiniz et bizim tangolarımızda biraz daha böyle makamsal özellikler girdiği için sözler olmadan da o makamlardan biraz daha böyle e, A bu Türk tangosu evet. havasını bir e, o doğru, melodik doğru. anlayıştan dolayı yakalayabiliyoruz Yunan tangolarında en azından şu dinlediğimiz tango için söyleyelim belki diğer e, ürünleri daha farklıdır diğer e, yapıtları diğer tangoları ama burada sanki böyle hani sözler olmasa acaba Arjantin evet. tangosu mu diye mi diye böyle bir şey de hoştu değil mi Orkestrasyonda... orkestrasyon o, çok, orkestra çok da orkestra sanki... da iyiydi evet, iyi çok keyifli ve tam işte tipik Arjantin e, orkestrası stilinde ve o dediğiniz gibi dans edilebilir de bir tango bence sadece şey yok. Bir bağlı, birbirine bağlı seslerden oluşuyor. Staccato diyeceğim. Staccato, doğru Onlar yok. Yani vurguları yumuşatılmış Avrupa tangosunda. Bunda da öyleydi. Evet. Aslında biraz da sanki dönemsel özellikten kaynaklanıyor. Öyle mi? Ee, yani muhtemel. Bunlar kayıt tarihlerini bilmiyoruz herhalde değil mi? Ama yine 30-40'lar e, evet. olması lazım. 30-40. Yani ee, etiketin renginden de 40 diyebilirim. Ben şöyle düşünüyorum. Ee, bu çalış stili Arjantin Arjantin'deki 1920'lerin, 30'ların çalış stilinin aslında aynısı. Öyle o dönem mi? Arjantin'de de aşağı yukarı zaten böyle çalınıyor. Bahsettiğiniz o renk farkları çok keskinleşmemiş. Evet. 35'ten sonra Darienzo'nun işte hani e, hmm. git, gelmesi ondan sonra 40'lardan sonraki e, yeni hmm. aranjmanların ortaya iyicene... E, çıkmasıyla o renk keskinliği gittikçe artıyor. Şimdi o bizim o yüzden daha şu an için bizim için tabi nostaljik tangolar ama 50'lerdeki 60'lardaki tangolar çok daha keskin evet, renklere keskin. hakim. Ama 20'lerde 30'larda aşağı yukarı bu renkte. Muhtemelen yani o anca Avrupa'ya tabi sirayet tabii. ediyor. Şimdi tangoları duyuyorsunuz düşünmeye çalışıyorum ben tabi hayal etmeye çalışıyorum. Tangonun varlığından haberdar oluyorsunuz. O stili tabii. duyuyorsunuz. Müzisyenler onları özümsüyor. Kendi dillerinde şarkılar evet. yapılıyor falan. Bunlar bir zaman tabii. Tabii, tabii neticede e, dil denilen şey bir taklittir. Müzik de bir taklit. Yani pilağa gelecek, dinleyecek, bak böyle yapılıyormuş deyip ona tabii, uygun ve yeteneği yani. ve anlayışı doğrultusunda da kendi tangosunu yaratacak. Yani neticede e, öykünerek... Taklit Tabii. ederek yapılan şeyler bunlar. Mimes isterler değil mi? Antik Yunan'da evet. yani hani taklit Tabii. sanatın Tabii. özüdür Tabii. esasında der Tabii. yani. E, dil de bir taklittir. Ana dili nasıl oluşur? Çocuk anasının yanında, anasının konuştuğu gibi konuşur. Şive'yi ee, de oradan dili, kapar. de oradan ee, kapar tabii ki. Tabii. Şimdi acaba bu elimizdeki tango şimdi o yüzden bunu seçtim evet. şimdi. E, tango severlerin çok yakından tanıdığı, çok sevdikleri, bildikleri bir isim. Francisco Canaro. Öyle Ve midir? Şimdi? Evet. Olur, plan vereyim. üstünde de tam İspanyolca doğru bir şekilde yazılmış bu Odeon firması, firmasının baskısı. Orkesta Tipica Francisco evet. Canaro. Recorded in Buenos Aires. İnternasyonel seri demişler. Matos Rodriguez'in dünyanın en bilindik tangolarından bir tanesi olan... La Comparsita Parsta. tangosunu şimdi kanalından e, Dinle. dinleyelim. İki tabii. tane getirdim vakit kalırsa e, mukayese değil de yani birlikte dinlemek amacıyla La Comparsita'nın tabii çok fazla şey var e, e, kaydı var ve ben... bir şey sorayım size e, soruları bu bölümde ben soruyorum. <gülüyor> şimdi La Comparsita denilen e, müzik bizde. E, çok bilinmiş ve düğünler, nişanlar, sünnetler komparsta ile başlatılmıştır. Yani bir üvertür, bir, bir açılıştır her zaman. Hı hı. Anlaşılan... Dünyada da öyle. Öyle midir La Comparsita'nın gördüğü rağbet ve sevgi? Şöyle La Comparsita dünyanın en bilindik ve en çok çalınan tangolarından bir tanesi. Evet. Ee, ama e, geldiği zaman Arjantinli işte maestrolara diyelim yani üstadlara, dansçılar olsun, müzisyenler olsun onlara biz de benzer soruyu sorduk. Ee, bizde hani hmm, düğünlerde, düğünlerde çalanır bizde. Ee, hani sizde de böyle bir adet var mı falan diye. Onlar bunu bir türlü anlayamadılar. Neden düğünlerde çalındığına dair hiçbir fikirleri yok. Ee, onlar ama şöyle bir geleneği vardır mesela La milongalarda yani tango Hı. gecelerinin sonunda kapanış, kapanış müziği mutlaka He. La Comparse'de. Bizde açılış orada kapanış. Ama şöyle de bir deyiş de var onu da duymuştum. Ee, kimden duyduğumu hatırlamıyorum ama sanırım yine bir tango DJ'lerinden bir tanesiydi. Ee, bir milonga yani buradaki milongadan kasıt otango gecesi. Hı. Bir milonga iki komparşista arasında geçen zamandır demişler. O yüzden evet. bazıları açılışta da comparsa'da çalarlar. Dolayısıyla ile açıp tango gecesini comparsa'yla kapatırlar. Anladım. O açılış meselesi biraz daha tercihen değişebiliyor anladım Kadirli ama kapanışta bütün milongalarda dünyanın her yerinde La Comparsita çalınır. Türkiye'deki sevgi tesadüf değil. Yani müziğin kendisinden gelen bir şey var. Tabii ben onu şey diye düşünüyorum. Yani o dönem dünyanın en yaygın, en bilindik tangosu La Comparsita. Dolayısıyla işte bizim dedelerimiz de herhangi bir böyle etkinlik de dans Filakları geldiyse filan. Evet bir tango yapalım dendiği zaman ilk akla gelen tango muhtemelen bu e kadar zengin dermiş. bir repertuarla bu kadar çeşitle beraber değillerdi. Haberleri yoktu yani. Tabii. Belki notu olarak da plak olarak da La Comparsita. Tabii sizin az önce ifade ettiğiniz gibi dünyada en popüler ne varsa esasında ve halk Onlar tarafından geliyor, da hani itibar görebilecek popüler olabilecek şeyler tabii seçiliyor. Önce ticaret düşünmeliyiz çünkü. Evet. Önce e, o olduğu için. bu şekilde yayılmıştır diye düşünüyorum benim tahminim. Buyurun kanar tabii. orkestrasından dinliyoruz taş plaktan La Comparsita'yı. Comparsita'yı dinledik. Francisco Canara Orkestrası'ndan. Dünyanın en bilindik, evet. en çok versiyonu yapılan tangolarından bir tanesiydi. Bu da gerçekten çok keyifli bir yorum. Evet. Çok keyifli ee, bir kayıt. Bu dönemdeki plakların çoğunda var. Ee, tabii çok sevilen, bilinen, icra edilmiş bir eseri e, tekrar plak yaparken cezbedici bir takım şeyler yapmanız gerekiyor ve onu dinlenir hale getirmeniz gerekiyor. Tabii orada sazlarla... E, orkestral orkestralama ile bir tabii. E, farklılık derinlik kazım giriyor virtüözite tabii. ön planı çıkıyor. Ha, tabii virtüözite... Ya bu bandononunda yaptıkları hareketler evet. az bu hareketler değil, değil. Değil mi? Kendilerini gösteriyorlar aslında orada. Şimdi bakın. bir tane daha getirdim. İstersen onun tamamını değilse bile. Bir örnek verelim. Havai gitarlarıyla yapılmış bir komparsta var. Başka diyorum. Onu evet. hemen arkasından yani dinleyelim. Tamamını da yani. çalmak zorunda değiliz. Çünkü vakit lazım bize başka plaklar <gülüyor> <gülüyor> evet. için. Onu da dinleyelim mi? yani Tabii tabii tabii. tabii. Bir başka yaklaşım olarak. Mendelssohn'ın his Havai'in Serrenders diyor. Orkestranın ismi ve hava gitarları bizde de kullanılmış biliyor musunuz? Yasari Asım. Şarkılar yapmış, avay gitarlarıyla, plaklar yani yapmış, evet, hmm. çok enteresan. Demek ki o zaman bir e, yeni sesti. Allah Allah. La Comparsa'nın bir başka yorumu dinliyorsunuz. inanılmaz keyifli bir yorumdu. Çok teşekkürler Cemal şey Bey. Değil kıyamadık ki <gülüyor> Evet, evet Çok keyifli bir yorummuş gerçekten. O jestler, o kaydırmalar, o küçük çarpmalar çok keyifli. Evet. Çok keyifli bir yorumdu. Teşekkür ederiz gerçekten. Bu mesela arada... bir düğün bununla bununla böyle başlasa o evlilik harika yırırız mutluluk. <gülüyor> Çok keyifli gerçekten bu arada sevgili dinleyiciler gerçekten e, gramofonu bu kadar yakından dinlemek inanılmaz bir duygu e, her şeyin bu kadar e, dijitalleştiği tabiri caizse sunileştiği bir e, dönemde diyeceğim Dinleyiciler radyo dinleyicileri göremiyor e, ben şey yapayım e, izah edeyim anlatayım e, kulaklığı çıkartıyorsunuz e, evet. dışı, şeyden kumanda odasından gelen e, dijital sesi değil Doğrudan gramofonun sesini dinlemek için. Evet çok çok başka bir duygu ve sesi ne kadar kuvvetliymiş. Çok güçlüdür. Çok kuvvetli. Selahattin nasıl gidiyor orada? <gülüyor> Uğraştırıyoruz seni biraz herhalde o dengeleri ayarlamak için ama bu kadar kuvvetli olabildiğini ben bilmiyordum. Yani gerçekten çok. Plaktan plak fark ediyor biraz galiba değil eder. mi? Eder ama şu var şu mesafeden duyduğunuz bu ses başka en gelişmiş, en iyi düzende, düzenekte böyle bir etki bırakmaz. Benim bir arkadaşım var, Hi-Fi derneğinin de başkanlığını falan yaptı. Evinde epey lambalı, pahalıca setler olduğu halde. Onunla böyle bir program yapmıştık, bağırıyordu. E, ...hayfayca arkadaşlar... <gülüyor> ...esas sadakat burada... ...esas ses ya, burada diye. Evet çok başka ve o çıtırtılar... Evet. ...tabii o başka bir organiklik veriyor... ...başka bir sıcaklık ve ne kadar kuvvetli... ...temiz bir ses tabi alıyoruz buradan... Tabii. ...gerçekten inanılmazmış. Ve belki bir mikrofonla yapılan kayıtlar... ...tek mikrofonla. Bunu kim... sormak istiyordum ben de size hiç... E, ...kayıtlar hakkında bilginiz var mı? Şunun Kayıtların... bir takım fotoğraflar var... ...orada tek mikrofonla <gülüyor> yapılıyor... E, ...şeyi söyleyemem... ...yani görmeden... Ee, ne zaman o, o sistemlerde iki mikrofon üç mikrofon girişi olabiliyor muydu Neri, nasıl bal mumuna aktarılıyordu birleştiriliyordu bunları bilmiyorum hı hı hı. Gördüğümüz bir takım e, taş plak kayıtlarında tek mikrofon var orkestra var Evet. Solist önünde okuyor yani. Biz tango orkestralarının eski görüntülerinden e, de işte biz de anlamaya Öyle çalışıyoruz. Evet, yukarıdan sarkıtılan bir tane mikrofon evet. var ve hani solosu olan tango orkestralarında sürekli yaklaşıyor. işte. Evet solosu ya, ya vokalist yoksa da kemancının solosu var o mikrofona e, yaklaşıyor. Evet. Sonra orkestraya Tabii. geri çekiliyor falan. Öyle. Biz de şu anda niye onu yapıyorsak? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde yapılıyor tek mikrofon dönemi ondan sonra evet. da muhtemelen birkaç mikrofona artıyor ama kanal kayıt tekniği çok sonralardan geliyor zaten. Tabii. Bir şey Şimdi... bilmek lazım yani o tekniği bilmek lazım bunu söyleyebilmek için fotoğraflar tek mikrofonla olduğunu gösteriyor. Radyo programları da aynı şekilde bunların Tabii. çoğu radyo orkestrası zaten Tabii. radyoda canlı Tabii. çalıyorlar ve anlaşılan o yine tek mikrofonla Tabii. icra etmeye alışmışlar. E, tabi e, bunun da şöyle de bir şey var. Bizim e, şu anki işte hani günümüz terminolojisiyle günlük dille konuşacağım yine. Müzisyenlerin hücum kayıt dedikleri bir e, teknik evet. var. Şimdi tabi teknoloji çok geliştiği için kanal kanal girebiliyorsunuz. Yani 18 tane enstrüman varsa eğer 18 Orkestral, tane enstrüman birbirini görmeden birbirini kayıt yapabiliyor. Birbirini görmeden hayatta birbirini sesini duymadan, duymadan yüzünü görmeden girip kendi işini yapıp çıkabiliyor Belki, ve onlar birleştirilebiliyor. Belki ölçüler aksamıyor tam, e, tam ama işte o ruh da Evet. Tek başına ne kadar yakalanır? Ve o dönemlerde işte hani orkestranın bir arada olması zaten lazım ve tek kayıt şansınız var bildiğim kadarıyla. Çok çok üst de yapılabilir. Yani bazen. kalıbı attıktan sonra istediğin Ama kadar yapabilirsin. Ama tabii çok ekstra bir şey hani maliyet o yüzden hele de radyo programı gibi dolayısıyla çok Ama güzel program e, provalar yapıp saatlerce kalamazsın. iki tane üç tane denemede bitirmelisin. Provalar uzun tutuyorlardı evet. O yüzden herhalde. çok güzel provalar yapıp o, o kayıtların hepsi konser gibi oluyor zaten ve bir seferde de orkestra giriyor. İşte kaç kişisi? Evet. 12 kişi, 15 kişi tek seferde yapıyorlar. Çıkıyorlar kayıtları. Bu, tabii, bu sıcaklıkların e, hepsi yansıyor diye düşünüyorum bu eski müzikler. Bir de bahsettiğimiz şey aslında bir sahicilikten bahsediyoruz. Yani. Tabii. Tabii kesinlikle. Yani evet. o yüzden şimdi bu e, gramofondan da bunu dinleyince yakın. Bu kadar sıcak. E, gerçekten başka bir e, tat, başka bir lezzet kulaklarımız için Umarım dinleyenler de, e, henüz dinlememiş olanlar, bu kadar yakından tecrübe etmemiş olanlar da bir şekilde bunu dinleme şansı elde ederler. Ha. Biz e, Açık Radyo'da, El Fuyece'de, sizin sayenizde Cemal Bey, bir şekilde tango severleri bunu hissettirmeye çalışıyoruz. Bu, sizin değerli programınıza bu katkıyı, bu e, hizmeti yapmak durumundaydık. Açık Radyo'nun anlayışı, yardımlaşma, birlikte üretme anlayışı böyle icap ettiriyor. Çok keyifli bir program yine oluyor bu ikinci bir araya gelişimiz. Selahattin yani ama, de tasdik ediyor, doğru e, diyor. Selahattin bizi birazdan vakit içinde uyarmaya başlayacak sanırım. O yüzden Bir tane planımız mı kaldı? Peki o zaman son... Şey, Bianco evet, ile bitirelim o, demiştik bu Yunan tangoları yine elimizde kaldı Cemal Bey biz programlara sığdıramıyoruz ne yapalım o zaman devam edelim mi yine bu seriyi yapmaya e, e, böyle ne dersiniz yapalım. elimizde bir de e, şeyler var Türkçe tangolar Türkçe var, tangolar daha, var. Hiç giremedik. o zaman buradan yine e, anonsunu duyurusunu yapmış olalım sizden bir program Haftaya daha devam ederiz olur olur. Haftaya veya işte müsait olduğu bir başka zaman yine gramofondan bu sefer Türkçe tangoları evet. yapıyor olalım peki şimdi o zaman ee, yine Türkçe tango dünyasına, Türk tango tarihine çok önemli katkıları e, bulunmuş olan Eduardo Bianco orkestrasından bir ürün. E, Parçayla bitiriyor muyuz? Ne kadar sürüyor bu acaba biliyor musunuz? Evet muyuz? biter. 3,5 dakika falan herhalde bu son dinlediğimiz müzik olacaktır. Evet. Seval La Vida'yı dinleyeceğiz şimdi. Eduardo Bianco Orkestrası'ndan solist Manuel Bianco'ymuş. Eduardo Bianco Orkestrası'nın önemini geçen programda da bahsetmiştik. Bir daha hatırlatalım arzu ederseniz. Ee, uzun yıllar e, Türkiye'de. Hem eşlik sazı olarak hem konserler e, vermiş. Hatta film müzikleri de yapmış. Türkiye'de evet. mi? Öyle mi? E, Duvarda Bianco. Önemli bir e, şeyle birlikte, Frisk birlikte Türk müziğine önemli... O dönem müziğine önemli hizmetleri olan, katkıları olan müzisyenler. Dünyaya dolaşırken sık sık Türkiye'ye gelmiş. Dolayısıyla Türk tango müzisyenleri ve tango severlerini çok yakından e, tango severlerinin onu çok yakından izleme şansları olmuş. Dolayısıyla onları da çok etkilemiş. Hatta sizin geçen programa getirdiğiniz Eduardo Bianco Orkestrası eşliğinde e şimdi, söyleyen, evet. söylenen bir Türkçe tango evet. vardı. O e, bence muazzam bir e, e, anekdot ve bilgiydi. Evet. E, çok teşekkür ederiz sizlere. Şey şimdi o zaman Eduardo Dobiyanka Orkestrası'ndan dinleyeceğiz Seval'la Vida'yı ve böylelikle de dinleyicilerimize bugünlük evet, veda etmiş olacağız. Çok teşekkür ederiz tekrar müzikle Cemal Bey. Müzikle başladık, müzikle veda edelim. Harika bir okay. program oldu. Ee, tekrar görüşmek üzere bu tadı tekrar dinleyicilerimize yaşatmak üzere. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın. Hoy va a ir a la shigaba, con de sana, de tanta es con pachigambe, eh, se me, me para la de ver acá estoy con la suda soy yo, va a dar a correr la donde antes me encontraré. Alta hora hina con la no, tu tanto fue tiempo que ha pasado. Me parece que fue. Me deshía sin comprenderlo. Fue dichaba otra vida, un desgrando de mi vida, otra vida. Gel bakat, muayene göbeğe En ya. Bölmek de, tu de, sen de, sen de, sen de, sen de, sen de, sen de, sen de, sen de, sen de, sen de, sen hijo sen de, sen de, sen de, sen de, de, sen en la piel suave de tu pete gris me decías El Tango'nun büyülü kutusu Hazırlayan ve sunan Polkaç Aydınoğlu